<gülüyor> selam gençler nasılsınız? Çok iyilermiş abi ellerinden öpüyorlar Annene babana falan selam söylüyorlar Aleyküm selam Umarım diyorlar da ailesi de bacıları da çok iyi durumdalardır umarız diyorlar Hamdolsun iyiyiz arkadaşlar Sizin de umarım anneniz babanız bacılarınız iyidir e, Bu konuya çok derinlemesine girmeden istersen asıl konumuza direkt geçiş yapalım Neymiş atıl konu? Atıl konu Atıl Atıkını... konu bir önceki podcast'in sonunda e, aslında nereye varmıştı muhabbet? Nereye? Demiştik ki ya uzaylılarla diyelim ki gerçekten iletişime geçildi bir komunikasyon söz konusu bir iletişim kuruldu. Evet. Sinyal geldi diyoruz sinyal geldi sinyal alıp veriyoruz karşılıklı. Of almalı vermeli. Evet. Böyle bir şeyin varlığını insanlığa duyurur musun? Yani atıyorum işte sen e, Seti'deki işte o adamsın, bir araştırmacısın veya işte Kepler'deki... Ahmet maske, Seti. Astronomsun, bir, bir şeysin yani. Astronom. Evet, ast astronom. <gülüyor> Böyle bir şey var, niye gülüyorsun ki bu senin cahilliğin şu an tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> astronomsun, tamam mı? Evet, astronom. Birincisi, bak öncelikli olarak hükümetine, devlet başkanına, her kimse veya işte Kuruluşun başkanına veya şefine <gülüyor> birine haber vereceksin. Sel Selam şefim. Birine haber vereceksin. Hani o, o aşamaları atlamak istiyorum da bir an önce. Hı. Haber verdin yani. Bir şekilde devlet bakanına kadar da haber verildi. Tamam mı? Devlet bakanına amına koyayım. Devlet başkanına. Evet. Obama olur bu. Ee, şey olur. Tayyip olur. Tayyar olur. Tayyar. Kim olursa olur yani. hani Bu adamsın sen de tamam mı? O adam obamasın veya tayıyorsun birisi Tamam bunu halka duyuracak mısın şeyleri falan da atlayalım yani sen Türkiye Cumhurbaşkanısın önce Amerika'ya mı söylersin? Falan. onları da geçelim ben tamam ben insanlık öğrenecek mi Hani bunu dur burada bir sen iletişimin kurulmuş olduğuna inanıyor musun ya. Oğlum bunların hepsini atlamak istiyorum ben O Noktayı geçelim lütfen. Hayır kişisel bir soru yani. Sen... ki iletişim kuruldu diye girdik zaten. Hayır tamam ha, o, o konuya... olarak. Evet o konuya böyle. girdik. Ha. O konuya geleceğiz. Sen bunun cevabını niye şimdiden merak ediyorsun? Belki podcast'ın podcast'in e, ilerleyen dakikalarında zaten öğreneceksin cevabını. Olsun ben bir söyleyeyim dedim. Sen e, uzaylılar var ve bizimle iletişime geçtilercilerden misin? Yoksa uzaylılar yokculardan mısın? Yoksa ben... uzaylılar var ama bizimle iletişime geçmedilercilerden misin? Yok ben tamamen Fox Mulder'ın yanındayım. I want to believe. <gülüyor> yani uzaylıların var olduğuna ve bizimle iletişime geçtiklerine inanmak istiyorum. İnanmak istiyorsun. Evet. Ve hani hayal kurarken de bunun üzerine hayal kuruyorum. Yani e, o zaman iletişime... Yani... Geçtiklerini varsayarak hayal kuruyorum iletişime geçtiler fakat birileri genel olarak aslında e, ben <gülüyor> içimizdeki komplo teorisyeni ben değil mi? Evet, sensin. <gülüyor> tamam işte. Ne oldu şimdi bu sorunun cevabını aldım ne oldu? Hayır yani sonuçta nasıl bir perspektifle bu konuya e, değindiğini dinleyicilerimiz de öğrenmiş <gülüyor> oldu. Sevgili dinleyiciler. Ama işte podcast'ın <gülüyor> daha başından söyledim. Son podcast'in daha başında yemek geldi şimdi ne oldu? Bence bu. <gülüyor> Şimdi senden başlayayım Galip Ben sordum lan soruyor <gülüyor> Ben olsam ben yani tabii ki paylaşırım. Yani e, evet, bunları falan söylemiş sen işte. Söylemiş miydin? Olsun tekrar olmuş olur. Ben olsam söylerdim. Niye söylerdim? Çünkü ulumuzu uzaylı gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> uzaylı <gülüyor> iletişim kurmuş. Sen bunu niye saklıyorsun köçi? Bu mu argümanım? Oğlum uzaylı mı? <gülüyor> yani, yani düşünsene bir bok oluyor dünyanın hücra bir köşesinde Twitter'dan biri söylediği zaman hani o bilgiyi almış olmakla seviniyorsun. <gülüyor> yani şu anda hani bir hükümet konumunda olsam da benim kişisel algım her şeyi kontrol altında ya da en azından kendiliğime kullanma e, önceliği olan bir kurumum sonuçta. O zaman belki e, saklayabilirdim. Niye? Önce Hacı, siz kimsiniz? Niye geldiniz? İşte e, niye bizimle iletişim kuruyorsunuz? Ya da işte ben bu bilgiye sahip olmakla başka bir hükümetlerin, başka kuruluşların önüne geçebilir miyim derdim. olur illa ki diye düşünüyorum. Acaba ülkeler arası, hükümetler arası, devletler arası, nesil kimse böyle bir özel, hani bu tarz konular için özel anlaşmalar var mı? Kesin vardır. Protokoller vardır. Hatta gerçek mi değil mi bilmiyorum ama e, ara ara şeyler döner. E, muhabbetler işte e, NASA ile yok bilmem ne hükümeti işte bazı bilim kurgu yazarlarını işte e, film senaristlerine işte davet ederler. Hani olası bir uzaylı kontağı durumunda nasıl bir durum oluşur? Hani böyle protokol senaryoları falan geliştirdikleri söylenir. Hani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama bununla ilgili bir e, film yani birçok film ve dizi var. En benim en yakında hatırladığım ilk sezonda iptal edilen bir dizi vardı işte e, bir uzaylı cismi beliriyor ve hükümet hemen işte hani şu protokol vardı ya oradaki adamları topla e, dönüyor işte daha önceden belirlenmiş böyle bir durumda işte nasıldan kimin işte hangi e, organizasyonlardan kimlerin işte bu e, acil durumu konseyimidir artık e, birimi midir böyle bir birime kimlerin getirileceği. belirlenmiş daha önce onları onlarla iletişime geçiliyor işte bunlar da e, oturup bu fenomeni işte araştırıyorlar. Nerelerde görülmüş, kimler tarafından görülmüş gidip röportaj yapıyorlar falan filan. Böyle bir dizi vardı ki bence böyle bir protokol vardır diye düşünüyorum. Hani vardır diyene düşünüyorsun, olmalı mı diyorsun. Bence olmalıdır, olmalı ve vardır da. Bunun çeşitli varyasyonları da vardır eminim. Şöyle işte benim büyüklüğümde dosyalar vardır eminim. Hani barışçıl uzaylılar geldiği zaman. <gülüyor> ciddi söylüyorum. Ciddi misin? Evet, ciddi söylüyorum işte. E, agresif uzaylılar geldi. <gülüyor> e, böyle durumlar için ciddi ciddi bir şey senaryosu vardır. Acil durum senaryoları, işte genel politikalar, protokoller vardır diye düşünüyorum. Alo, Özellikle Alo Recep Bey ben Obama <gülüyor> hemen agresif uzaylı protokolü As. sayfa 12'yi açın. <gülüyor> Aslıktır. <gülüyor> Niye lan? Açın açın. Uluslararası bir protokol olmasa bile e, eminim ki Amerikan'ın vardır. Ya, belki bir NATO protokolü şeklinde Belki de NATO protokolü diyorsun. şeklinde olabilir. Belki de belki Birleşmiş Milletler'in olan... kendi içinde yapmıştır. Ee, uz şey Birleşmiş Milletler'in vardır. Belki böyle bir Avrupa şey. Birliği'nin belki, belki vardır. Belki Avrupa Birliği'nin vardır. Avrupa'ya düştüğü zaman bize haber verin. Yoksa sikimizde değil. <gülüyor> Kim ne hali varsa görsün de diyor olabilirler. Kimse demez ya. Bence de demez. <gülüyor> Ama sonuçta uzayla şey mesela şey protokolleri var sonuçta atıyorum. Dünya dışı herhangi bir <gülüyor> kolonizasyonda işte hiçbir ülke o top uzaylı toprağını işte sahiplenemez. Uzaylı toprağı mı? Yani gezegen toprağını mülkü olarak Bala sahiplenemez. Valla Kimdik değil mi abi? Değil abi yok öyle bir şey. Niye yok. uğraşıyor abi o zaman bu ırkla? Kimin oluyor? Ha? Kimin oluyor? Kimsenin olamıyor işte. Nasıl kimsenin olamıyor abi? Mesela Antarktika'da öyle. Kimsenin değil. Tamam Antarktika kimsenin değil. Eyvallah da Antarktika'da petrol aramaya kalktığında kimlerden alıyorsun izni? Ondan çok emin değilim ama onun da protokolü var işte. Kimsenin <gülüyor> değilse protokolü kim yapıyor? İşte Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler evet. dışında da var ülkeler. Ama Birleşmiş Milletler aslında hani global bir organizasyon olarak. Yine de var ön... Birleşmiş Milletler dışında kalan ülkeler. Birleşmiş Milletler'in tanımadığı ülkeler var. Evet. İşte onlar tanımadığı için... Asya'da Mesela Akkuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sadece Türkiye tanıyor <gülüyor> abi onları. Başka kimse tanımıyor. E, hayır sadece Türkiye tanımıyor. Azerbaycan falan da tanıyor. Tamam onlar da tanısın. Türkmenistan da tanıyor. Onlar da tanısın. <gülüyor> Özbekistan da tanıyor. <gülüyor> onlar da tanısın. E, kimin tanıdığından çok aslında benim merak ettiğim şu. Nasıl olmaz oğlum? Yani gittin Ay'a Ay koloni kurmaya başladın. Sen işte Amerikalısın. Gittin ayak koloni kuruyorsun. Ben de Rus'um. Ne yapıyorsun birader demiyor muyum ben? İşte sen oraya... sordun demiyor muyum? Amerika olarak koloni kuramıyorsun işte. Öyle bir anlaşma. Olarak. Nasıl olarak kuruyorsun? Nasıl olarak? Hükümet dışı e, yani bir hükümete bağlı e, bir kolonizasyon söz konusu olamıyor. Yani orada bulduğun e, bilgiler işte ıvırlar zıvırlar belki sana kalıyordur da o top, bu toprak benim diyemiyorsun. İşte ne yapıyorsun ya? Onun için bir şey geliştirmeler lazım mı? Yani, yani. İlla ki vardır onunla ilgili bir şey. Ya belli bir, atıyorum kolonide belli bir nüfusa ulaşılınca orası ayrı bir devlet olarak, ayrı bir şey olarak kabul edilecektir. Ne bileyim, böyle bir şey vardır. Amerika'da ayrı devlet olarak kabul edilsin. Eğer Amerikalılardan oluşuyorsa o koloni Amerikadır yani. Yani resmen... Bu benim merak ettiğim bir mevzu olarak. Şu an açığa çıktım. Konuyu araştıralım dedim. Ben evet, merak ettim. Olabilir. Onu. Ama e, işte sen hak edemiyorsun. Öyle bir şeyin olduğunu biliyorum en azından. Neyse siktir et. Yani uluslararası ne derler? Hatta şey hukuku geçerli diyorlar ya. Maritime hukuku yani. Deniz sahası, hava sahası gibi. Evet, evet sahası deniz hava, deniz hava sahası. Tamam da deniz ve hava sahalarını işte kolonizasyona tabi tutamıyorsun ama yani ne bileyim. Bir gün gidip Mars'a koloni kurmaya kalkarsan, kalkarsan işler değişiyor yani. Neyse neyse siktir et bu konuyu. Biz asıl mevzumuza geri dönelim. Sen diyorsun ki ben olduğunda bir şekilde haber vermeyi. Evet tabii ki isterim ama... Öncelikli olarak kendi yararıma kullanmak daha mantıklı diyorsun. Yani, eğer bir hükümetsem ya da bir kuruluşsam, organizasyonsam evet. Ee, ama değilsem, bireysem eğer. E tabii şimdi bak e, senaryoyu şunun üzerinden çizdik. Sanki hani Seti muhabbeti üzerinden geldi hikaye o yüzden oraya gitti senaryoda. E, i̇şte sinyal sana geldi. Sen de Amerikasın yani. Sen biliyorsun. Yani şöyle ki ben tabii burada şunu varsayıyorum. Ben bir organizasyonun temsilcisi olarak en tepedeki adamsam ve bana direkt geldiyse eyvallah. Ama ben o zincirin en altında işte sinyali alıp inceleyen bir mühendis ya da işte rastgele denk yani gelmiş o bir... yüzden onları atladık. Direkt Amerikan adamsam, hükümetinin devletinin işte devlet direkt haberi var yani. Yazarım. Linki de bu derim, upload etmişim mesajı falan filan. Bunlar için de ama belli <gülüyor> güvenlik önlemleri alınmamış mıdır acaba? Kesin alınmıştır. Ama sonuçta ya bu tarz şirketlerin muhtemelen İnternet değil de intranet kullanmaları, ıvır zıvır tadında hani illa ki bir şey vardır yani. Evet ama şöyle bir herhalde. şey de var. Hani kimse inanmasa da eve giderken telefonda <gülüyor> şey yapabilirsin. Hayır, belki de yani sen bunu öğrendiğinde şefine veya işte başındaki proje müdürüne, nesli kimseye ona söylediğin anda muhtemelen seni öldürüyor. Temizliyorlardır yani bilmiyorum. Olabilir. Yani Öldür meselelerde süründürüyorlar mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Yok muhtemelen direkt öyle giriyorlardır yani. Sanmıyorum yani ama çok mu o film evet. izliyorum bilmiyorum. Hayır evet. <gülüyor> <gülüyor> cidden çünkü o e, öyle senin Twitter'a <gülüyor> yazmana izin verilebilecek bir olay değil çünkü. Yani. Tam gelir gelmez benden başka bir, biri bu bilgiye sahip ise yani mesela bana düştü bir yer bir şekilde internetten tronik ben hacı ben uzaylıyım ne haber di bir mesaj geldi ve sistem bunu otomatik olarak algılayıp işte gerekli insanlara haber verdiyse ha o zaman işte bu bunu görmüş olan herkesi bir karantinaya alın diyebilirler ama atıyorum bir mesaj gelmiştir o böyle ayıklanması işte analiz edilmesi ve sonrasında ortaya çıkan bir e, bir şeydir anladın mı işte filtrelerden geçirmişimdir. ben başka bir şey ararken bulmuşumdur falan ha, o zaman hani ben söylemedikçe kimsenin bilemeyeceği bir şey ya. Çünkü o araştırmayı filtre... Tek unanmışım. başına yapmıyorsun ama canım. Yine bir ekip falan yapıyorsun. Işte. Yani işte sonucu bana geliyor diyelim. Readout'ların işte analiz sonucu tık diye bana geliyor. O zaman hacı hani bir şekilde sızdırmaya çalışırım. <gülüyor> yani yok, yok, yok. Böyle... Direkt, direkt devlet başkanısın abi sen biliyorsun. Obama'sın sen. Uzaylılarla iletişim kurulmuş. Uzaylılarla iletişim kurulmuş. Obama olsam büyük ihtimalle... Nasıl olsa başkanlık dönemi bitmek üzere olduğu için kesin söylerdim. <gülüyor> Dünyanın en popüler cumhurbaşkanı olarak, işte başkanı olarak tarihe geçerdi. Geri söyledi derlerdi. Acaba Obama'nın buna yetkisi var mı? Herhangi bir devlet başkanının diğer, işte Birleşmiş, Birleşmiş Milletlerle veya diğer devletlerle görüşmeden böyle bir bilgiyi dünyaya açıklamaya yetkisi var mı? Bence hani öyle bir protokol varsa hani daha demin konuştuğumuz illa ki o protokol içerisinde hacı önce bize söyleyeceksin biz ortak karar alacağız. Çünkü sadece belli bir, bir milleti ilgilendiren bir konu değil bütün dünyayı ilgilendiren bir konu olduğu için ortak bir karar alınmalı diye bir kural vardır illa ki. Değil için. mi öyle bir şey olmalı işte. Ben, <gülüyor> oraya getirmeye çalışıyorum aslında konuyu yani bu böyle global bir paniğe yol açacak mı <gülüyor> açacağı düşünülüyorsa... Ne bileyim insanlık öncesinde buna yavaş yavaş alıştırılmalı mı önden yani ne bileyim psikologlardan psikiyatrlardan onlardan bunlardan oluşan bir konsensus sağlanıp ya hacı işte böyle bir bilgi var elimizde ve bu nu dünya halklarıyla paylaşmaya karar verdik fakat işte etkisinin ne olduğunu ne olabileceğini tahmin edemiyoruz tahmin edemiyoruz buna bununla ilgili bir öngörü istiyoruz sizden. Ee, bunu nasıl aşarız, bununla ilgili bir çalışma istiyoruz. daha falan gibi bir kapsamlı bir şey yapılması gerekiyor. Kesinlikle yani. yapılması. Çok büyük yapılması. bir bilgi için Evet. Yani işte diyorum ya, o bireysel ve kurum ayrımını ben şu şekilde yapıyorum aslında. Hani ben kendim dışında başka bir şeyden sorumlu muyum? Yani ben başkan olarak halkının sıraatinden, sağlığından, işte e ekonomisinden, zıvırından, zıvırından sorumlu bir adamsam illa ki iyi bir insan olduğum için bunun etkisini önceden e değerli Mümkün olduğu kadar tabii öngöremezsin tam olarak etkisinin nasıl olacağını ama bunu değerlendirmek e, hani bir mantıklı olur. Hemen pat diye söylemek yerine. Bir de şey var tabii şimdi bir sürü faktör işin içine giriyor. Şimdi sen e, işte uzaylı yaşam formuyla, zeki yaşam formuyla iletişim halindesin hı hı. ama sadece gerçekten uzaktan iletişim halindesin. Yani adamların geleceği yok. Evet geleceği falan gelemiyorlardı zaten öyle bir teknolojileri de, de yok yani anca biz nasıl haberleşiyorsak onlar da öyle haberleşiyorlar bizimle gibi bir senaryo üzerinden daha farklı bir şey <gülüyor> ama işte o noktada benim en başta söylediğim şey devreye giriyor adamların e, kurtçuk deliği teknolojisi falan vardı <gülüyor> <gülüyor> çünkü başka türlü iletişim kuramıyoruz ki abi hani en yakın gezegende yoklar biliyoruz yani <gülüyor> Mars'ta var mısınız acılar? Yok. İyi, çok uzaktalarsa da zaten iletişim böyle yıllar alıyor anladın mı? Hı hı. E o da olmuyor. E nasıl olacak acı başka türlü? Evet yani dediğin gibi işte atıyorum bir işte kurçuk deliğinden alıcı verici işte gönderiliyor. Kurçuk açık. O alıcı verici sayesinde işte iletişim sağlanıyor. Yani Veya, bir çeşit gate teknolojisi evet, gibi. Evet yani. ya da şey kontak filmindeki gibi. Sonra önce nasıl iletişim kurman gerekeceğine dair bilgiler geliyor. Bunlar işte hani şey yapıyorlar mesela işte Ostergate gibi bir alet yapıyorlar ya. Yani onu tek yönlü o aleti binip Jodie Foster işte babasını görene kadar aslında tek yönlü bir iletişim. İşte aleti nasıl oluşturacağını işte hani onda bizim dilimizi anlatmışlar. İşte diyor ki işte şöyle bir cihaz yapacaksın onun içine bunları bunları bu parçaları koyacaksın falan filan. Ondan sonra da şu şekilde içine binip işte şu şekilde aktif edeceksin diye bir böyle menü geliyor. Kullanma kılavuzu. Sen onu yapıyorsun. Yani yine gelmiş abi işte iletişim kurmuşlar ama sen geri onlara cevap veremiyorsun. Böyle bir durum bence öncelikli olarak oluşacaktır diye düşünüyorum eğer fiziki olarak yakın bir yerde değillerse. Ve fiziki olarak yakın bir yerde iseler sadece ve sadece böyle hani Kepler'in ya da işte Hubble Teleskopu'nun gözlemleyebileceği bir alanda kalmadıkları sürece er ya da geç işte amatör astronomlar vesaireler de farkına varacaklardır diye düşünüyorum. Evet, o yüzden yakında olmamalılar. Yani yakında olurlarsa hani devlet yapar mı yapmaz mı sorusu kalmıyor çünkü hani sadece onlar bakmıyor gökyüzüne. Ya da işte sadece onlar dinlemiyor. Evet, evet, o yüzden zaten işte şey seti üzerinden, komünikasyon muhabbeti üzerinden girdim yoksa dünyaya indilerde <gülüyor> saklıyoruz işte Area 52 bilmem ne o, o kafada bir şey biraz daha farklı bir durum. Bir de şeyi merak ediyorum hani bu hani insanlığa bunu alıştır alıştır mı söylemeyi tercih edersin bilmem ne muhabbeti hani bunun üzerine çok fazla komplo teorisi üretiliyor çok uzun yıllardır yani biz aslında uzaylılarla ilk kez bundan işte 70 sene önce 80 sene önce şey iletişim kurduk veya gördük veya dünyayı zaten arada sırada gelip gidiyorlar. Ama işte hani hükümetler tarafından gizlenen bir şey bu. insanlığı buna alıştıra alıştıra işte hani anlatmak için de Hollywood bu tarz filmler çekiyor. İşte ne bileyim ara sıra gerçekliği tartışmalı. Ufo fotoğrafları düşüyor, videoları düşüyor, işte ses kayıtları düşüyor, o oluyor bu oluyor falan filan. Hı hı. Bu bana mesela aşırı mantıksız gelmiyor anladın hani mı? Çünkü şeyi düşünüyorum. İşte gerçekten böyle az önce konuştuğumuz tarzda protokoller varsa gerçekten psikologlarla, işte e, sosyologlarla, onlarla bunlarla oturup konuşuluyorsa ve e, insanlığı böyle bir bilgiye nasıl hazırlarız'a dair bir rapor çıkarıyorlarsa bu insanlar o rapor da eminim hani buna yakın bir şey olacaktır. Yani insanları nasıl alıştırabilirsin böyle bir bilgiye? Bunu normalleştirmen lazım. Yani her gün... Evet hani bilim kurgu olarak dahi olsa görecekleri, duyacakları bir şey haline, rutin bir şey haline getirmen lazım. Hani şey gibi, burada yine biraz Türkiye siyasetine ilk giriyor olacağım ama bir önceki podcast'te hiç girmemiştim o yüzden. Bence girelim. girme. Ya Fuat Avni muhabbeti var tamam mı? Fuat Avni için şey diyen de var. Hani bu zaten işte yurt dışı kaynaklı e, ne bileyim işte CIA'dir, KGB'dir, ottur, boktur falan filan gibi bir işte şey. Gizli servis işi. Bu herif Amerika veya İngiltere neyse tarafından besleniyor. Bu herif de değil. Tek bir kişi de değil zaten bu falan filan. O da onlardan aldığı bilgileri. Yani işte gizli servisler ülkedeki çeşitli bakanları, Cumhurbaşkanı bakanları falan dinliyor. <gülüyor> Oradan edindikleri bilgiyi de Fuat Avni rumuzuyla Twitter'a yazan adama veriyorlar. Ve bu herif de bir sürü bilgiyi önceden sızdırıyor internette. Hani vessel blower zaten herif bir çeşit. Böyle bir böyle bir teori var tamam mı? Hani böyle bir komplo teorisi var. Bir kısım da diyor ki hayır bu birebir aslında hükümetin e, işi, mit aslında halkı daha önceden olacak felaketlere, kötü şeylere bu herif sayesinde halkı hazırlıyor. Yani işte 3 gün sonra bomba patlayacak diyelim şey, herif 3 ay öncesinden işte önümüzdeki aylarda böyle bir eylem planlıyorlar diye yazıyor Twitter'dan. Ve sen bunu okuduğunda okey diyorsun böyle bir şey olabilir. Olduğu zaman da hiç bilmediğinde vereceğin tepkinin onda birini bile vermiyorsun. Çünkü hazırlanmışsın daha önceden, koşullanmışsın buna. Böyle bir şey olabilir diye aklının bir köşesinde var çünkü. Öyle bir olay gerçekleştiğinde de az siktir diye çok büyük bir tepki vermiyorsun. Yani normalde vereceğinden daha düşük bir tepki veriyorsun. Aynı yöntem olabilir aslında düşününce yani hani. İnsanları, i̇nsanların gözünde bir şeyleri normalleştirirsen insanların verecekleri tepkide, yaşayacakları panikte daha az, daha minimum seviyede olacaktır herhalde. Olabilir. Fakat hani bu verdiğin örnek birazcık tabii bizim ekstrem keinsimize %100 uymuyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela o verdiğin örnekte zaten Türkiye'de bir gerçek bu. Terör olayları zıbırlar zıbırlar. Bu sırf terör olayları değil ama abi. Yani ben sadece günler... verdiğin örnek üzerinden gidiyorum. Çünkü ben tanımıyorum bu Fuat Avni'yi hiç okumadım Twitter'dan takip etmiyorum. Nedir ne değildir bilmiyorum. O yüzden daha genel bir yorumlama yapamıyorum. Fakat e, bu olabilirlikler içerisinde bir durum. Atıyorum işte o bomba örneği. Çünkü zaten terör diye bir gerçek var Türkiye'de. İşte ondan sonra e, hani kızıştığı da Bariz bir şekilde biliniyor ve hissediliyor. Onun bir parçası olarak bir terör eyleminin gerçekleşmesinin nasıl desem daha yumuşatılmış ve önceden bilgi, önceden edilmiş bilgiyle hani biraz bufferlanması ile yani kaç kişi yani gündelik hayatında olan uzaylılar gelebilir e, gerçekliği içerisinde yaşıyordur ki yani Türkiye'deki terör gibi. İşte bomba patlayabilir, işte can bomba olabilir ya da işte terör eylemi olabilir. Kafanın bir köşesinde ister istemez sürekli olan bir şey. Ee, bilinçli veya bilinçaltı. Sadece terör eylemi değil ama ya bir de herif hani terör eylemini söylüyorsa da olacağı yeri ve kimlere karşı olacağını falan filan da hani net bilgilerle söylüyor yani. O hani sen zaten az çok tahmin edeceğin şeyler söylemiyor herif. Evet, evet az çok tahmin edeceğin şeyler söylemiyor olsa bile bir e, kabullenmiş olduğum bir gerçeklik kapsamı içerisinde söylüyor. Yani e, tamam işte Hollywood filmleri sayesinde de aslında sen. E, yani az bu çok yani uzaylı işte, muhabbetine kafa yormuyor musun şu an? Yani ben de diyorum ki, hani bu onunla benzer bir durum mu acaba? Çünkü sen I want to believe diyorsun, ben de I want to believe diyorum. Ama e, uzaylıların varlığı ile ilgili hem herhangi bir sonuç kanıtı görmemişiz ya da bizim gündelik hayatımızı etkileyen bir şey değil. Ve bire işte buna hazırlık yapmalıyız ve bunu bu şekilde işte alıştırmalıyız olabilir. Ama... Ki hani olay daha büyük bir olay olduğu için benim verdiğim örneğe nazara. Çok daha büyük bir olay olduğu için de öyle 2 aylık alıştırma sürecinden değil 50 senelik bir alıştırma sürecinden geçiyorsun. Bundan bahsediyorum yani. Peki yani. Yani bu hani kesin böyledir demiyorum zaten. Tabii tabii. Ama benim aklıma yatan bir, bir mantık. En azından insanları alıştırmaya kalksam neler yaparım düşünüyorum hani. Peki e, hani şey muhabbeti vardır ya. Ben buna da %100 yüz inanmıyorum. Yani yüzde yüz her şeyin bu kapsamda e, gerçekleştiğine inanmıyorum. Ama hani devletlerin bilgiyi saklama, e, halktan saklamak için bir şeyleri var biliyorsun. E, bir maksimum zaman limitleri var. O yüzden belli dönemlerde belli bilgiler yani hükümetten talep edildiği zaman açıklanmak zorunda oluyor. Amerika'da var öyle bir şey. Evet yani sözde Türkiye'de de var. Sözde diğer bütün ülkelerde var. Bu Buna bir şey kuralı değil yani kanunu neyse bilmiyorum. Benim hatırladığım kadarıyla 70 yıl atıyor da olabilirim şu anda. Hani diyelim ki işte Area 51 olayı, olayı neyse işte onun 70. yılındayız. Herkes talep edecektir bunu. Sen Amerikan hükümeti olarak yasal olarak böyle bir yükümlülüğün var. Hakikaten her şeyle birlikte gerçekten uzaylılar gelmiş olsa o dönemde ve bununla ilgili böyle raporların olsa ne kadarını açıklarsın gerçekten? Yani yükümlülüğün bütün her şeyi açıklamak ama... Hiçbirisini açıklamazsın o zaman. Hiçbirini açıklamaz mısın? Açıklamazsın. Bu kadar senedir niye açıklamamışsın? giz yasal olarak onları gizli tutma e, şeyin var. Tamam var. gizli tutmuşsun o kadar sene. Niye gizli tutmuşsun? Bunun bir sebebi olmalı yani. Ama ona bakarsan hiç böyle hani açıklasan da bir şey olmayacak olan dosyaları da gizli tutuyorsun. Niye tutuyorsun canım? İşte onları da açıkla gitsin yani. Bana <gülüyor> mı soruyorsun? Evet, soran olursa açıklarsın yani. Ama öyle protokolleri var işte ne bileyim açıklanmasını istemiyorsun. İşte ileri Clinton işte şey First Lady iken işte altına sıçmış Beyaz Saray rekor, rekorlarında var. Yani açıklama bir talep ettiğinde işte o bilgiyi açıklamak durumundasın yasa olarak. Ama tabii ki o bilginin gerçekten var olup olmadığını senden başka kimse bilmediği için gizli tutmaya da devam edebilirsin. Ya da yalan bir bilgi de açıklayabilirsin. Bu benim aklıma yatmadı bu seni söylediğin. Ne yani? Hangisi? Yasal olarak böyle bir hükümdülüğün var falan. Yani... Yasal olarak var sonuçta ama yasal sen hükümet olarak yasanın üstünde çıkıyorsun istediğin zaman. İşte o yüzden yani niye var ki o zaman böyle yasal olarak bir yani çünkü... Yalandan öyle evet, bir madde mi koymuşsun yani? Yani hükümet olarak e, koyduğun her şey istesen yalanlaştırabilir. Hükümeti geç zaten. Devlet üstünden konuşalım. Hükümetlerin zaten hiçbir yasal zorunluluğu yok. Hiçbir yasal hükümdülükleri yok. Onu geç. <gülüyor> Ve zaten açıklayacağın şey de zaten senin hükümetin değil. Kaç e, nesil öncesinin hükümetinin şeyleri. Ya bununla ilgili bizim ülke üzerinden çok fazla geyik dönüyor zaten. Konuyu geçebiliriz yani hiç. Bilmiyorum. Dediğim gibi yani ben asıl şeyi merak ediyorum. Açıklandığında gerçekten hani eninde evet. en sonunda insanlığın vereceği tepki yani her ne kadar törpülenmiş de olsa işte ne bileyim az çok alışılmış da olsa böyle bir şeyin olabileceğine ve olunduğunda insanların ne tepki vereceğini dahi filmlerle izliyoruz biz. Yani panikleyen insan da görüyoruz. Ne haber ahbap deyip kanka olmaya çalışan insan da görüyoruz uzaylılarla yani. Evet. Hani her açıdan izliyoruz aslında hani. Verilebilecek her tepkiyi görüyoruz. Evet. O da aslında bir, bir şekilde senin vereceğin tepkiyi törpülüyor veya işte belki hatta algını bile değiştiriyor olabilir. Seni belli bir tepki vermeye yönlendiriyor dahi olabilir. Hani en sık şekliyle nasıl görüyorsan hani verilen tepkinin ne olduğu. Ama eninde sonunda bu hani sadece iletişim kurduğum bir ilgisi. Yani atlayıp uzay mekiklerine işte ne bileyim İstanbul'un orta yerinde Taksim'in göbeğine inmiyor bu adamcıklar yani. E, Sallandır iki tane bir daha yapıyorlar. <gülüyor> yani bu küçük yeşil adamlar gerçekten Taksim'in göbeğine inseler vereceğimiz tepki biraz daha farklı olur eminim. Hani iletişim kurmayı başardıkla hani heriflerin pat diye gelip farklı bir şey olur. Eminim. Bence uzaylılar iletişime geçtiyse yani bu sadece belli başlı teknolojilerin sadece dönemin en sofistike e, devletleri tarafından algılanabilecek bir mesajsa atıyorum kimse de radyo yokken Amerika'da vardı da sadece Amerikalılar duyduk gibi bir durum değilse modern son 10 yıl içerisinde geldilerse bu tek bir devletin ya da hükümetin bilgisi dahilinde gerçekleşmemiştir. İşte Putin'le Obama yan yana gelip acaba bu uzaylı olayını nasıl yapsak diye konuşmuşlardır diye düşünüyorum. Yani buna karar vereyim sonra istiyorsan benim ayıya binmeye gidebiliriz falan. <gülüyor> Ama bu, bu noktadan sonra da eğer uzaylılar gerçekten ha bu dünya denen gezegenin içinde hani e, söz sahibi birkaç tane ülke var. Biz sadece onlarla iletişime geç, geçelim demedikleri sürece bu noktadan sonra birazcık daha genel bir mesaj olacağı yönünde düşüncelerim var. Yani şu anda uzayda Hükümetlerden çok özel kurumların işte Google'un, Uber'ın, Zıvır'ın daha fazla uydusu var. Tamam Kepler'i var, işte e, Hubble Telescope'u var ama yani NASA'nın da tabii e, bulgularını halka açma gibi bir yükümlülüğü var. Ne kadarını açıyor o da tartışılır tabii. Ve çoğu şeyi de live feed olarak da veriyor bu adamlar. Ha, gecikmeli veriyorlardır belki. 5 dakika gecikmeli hani biplemek için <gülüyor> bazı şeyleri. Ama bu noktadan sonra bence hani normal halkı bypass edip sadece işte belli başlı hükümetlere doğrudan gidecek bir mesaj çok da söz konusu olmasa gerek diye düşünüyorum. Ya seti aldı abi işte mesaj diyorum senaryoda. Seti hı hı. alıyor mesajı yani. Sadece Amerika'ya gitti işte mesajını koyayım? Ama... Peki sen halkı nasıl hazırlarsın böyle bir şeye? Ne kadar süre hazırlarsın? Ya da sen de böyle hani oturun arkadaşlar bana işte bir çalışma çıkarın, raporlarınızı getirin falan filan. Kafeye mi girersin yani ne, ne yapılır ki bir durum Ben olsam ben öyle bir şey yapardım herhalde başkanım. Ben geldi bana mesaj. Sen de işte X ülkesinin başkanısın işte. Ben hatta dini liderleri de işin içine dair ederdim diye düşünüyorum işte. Papa'ya da dinlenmeye de. Baya büyük gizli bir toplantıdan bahsediyorsun. Öyle. Evet. Yani hepimiz bir araya gelmek zorunda değiliz. Ee, ama hani bilgilendirme amaçlı. Bakın şöyle bir elimizde bir veri var. Bizimle iletişime geçen uzaylılar var hacı. Hani bu benim tek başıma değerlendirip açıklamaya da yani gizli tutamayacağım bir bilgi. alını size derim. Ha 50 yıl önce böyle bir şey olsa muhtemelen hani saklardım. Acaba biz onlarla geri iletişime geçebiliyor muyuz? Biz burada bir e, Teknolojik bir e, avantaj elde edebiliyor muyuz? Biz uzaylılarla işte e, el sıkışıp Rusları yenebiliyor muyuz? Gibi fikirlerim olabilirdi 50 sene önce olsa. Ama şimdi herhalde herkese bütün devlet başkanlarına ya da işte Birleşmiş Milletlere gidip hani böyle bir durum var, yani birlikte karar verelim derim. Ben azar Birleşmiş Milletler Başkanıyım tamam mı? Ben <gülüyor> kimim? Sen de gelip ben diyeceksin ki ya. Başkan, <gülüyor> <gülüyor> uzaylılarla. Gelir şirket. Uza, hayır sen bana diyorsun ki başkan diyorsun. Uzaylılarla diyor Ya abi. ben başkanım ama ben koyayım ismi. <gülüyor> <gülüyor> ne şey mi saptın bu? Çok önemli değil. Geliyorsun sen, yok. obamasın sen. Hı -hı. Bana diyorsun ki başkan diyorsun. Efendim başkan diyorum. Hı -hı. Diyorsun ki uzaylılarla iletişime geçti. Ya benim sana ne şart şey yok <gülüyor> götürün bunu buradan. <gülüyor> Alın bunu buradan. <gülüyor> Bir şey hani inanmam ya yani. anladın mı hani inanır mısın sen ya gerçi Obama gelip söylüyorsa inanman İnan lazım herhalde ama yani. bilmiyorum hani çok zor lan Oğlum, çok büyük bir bilgi yani hani evet. çok. Şey... Buna kanıt istersin yani hani tamam Rüyanda görmüş olabilirsin hacı sen çok yorulmuşsun. Yani. eva başkan geçtiniz pek tamam nasıl geçtiniz hani kanıtı nerede falan filan deyip okey işte Birleşmiş Birlikleri kanıtını da gösteriyor herifler. Tamam kanıtı da aldım şimdi. Siktir ben bu bilgiyle ne yapacağım? Keşke bana bu bilgiyi vermeseydiniz <gülüyor> falan derim herhalde. İçin içini yer ya kafayı yersin. Ama işte öyle. konseyi toplarsın işte. Birleşmiş peki, Milletler Temsilciliği. Tamam konseyi topladım. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Dün Obama geldi. <gülüyor> bakın bakın şimdi ne anlatacağım. <gülüyor> Dün Obama geldi tamam mı? <gülüyor> evet başkan. <gülüyor> uzaylılarla iletişime geçmişiz bu. Ben burunlarından kahve içiyorum. <gülüyor> kimse inanmaz. Kimse yine onlar da kanıt isterler. Ama işte bunu i̇şte aç, böyle aç, aç, açtın buyur. Beyler kanıt da burada. Hani kimse kusura bakmasın gerçek yani. <gülüyor> <gülüyor> siktir. Çok büyük sessizlik olur herhalde o salonda. Evet, olur yani ya. son yüzyılların en büyük sessizliği yaşanabilir o salonda. Ve bence oradan da sızar. <gülüyor> tabii ya işte nasıl engelleyeceksin böyle bir şeyi o yüzden de zaten o yüzden de şey diyorum ya hani evet e, Hollywood filmleriyle bilmemlerle insanları hazırlıyorlar falan filan hani, hazırlayabilmek çok mantıklı bir fikir ama nereye kadar? ha yani bu illaki sızardı ya 50-60 sene içinde hayır işte sızmıştır belki de, da ha, belki de sızıyor ama işte sızanı herkes götüyle güldüğü ha, için sızını da örtbas etmek için hemen onunla da ilgili böyle abuk bir film çekiliyor falan muhabbeti. Yani büyük ihtimalle hakikaten bu şey 51. bölge muhabbetine inanan arkadaşlar varsa işte biz 50 yıldır bunu diyoruz falan da diyor olabilirler. Evet. Çok büyük bilgi ya. Yani cidden şey yapamıyorum. Ama bunu... ben, ben hakikaten mesela işte dini liderleri toplayıp söyleyip onların tepkilerini izlemek isterdim mesela. Ne diyecekler acaba? Hani... Ve, papa, <gülüyor> ve papa ateist olur. Hayır <gülüyor> yani, yani birisi çıkıp zaten bizim kitapta yazıyor hacı mı diyecek? Ya da sayı Scientolo etolojistler gibi yeah! <gülüyor> <mi> diyecekler yani. <gülüyor> i̇şte bize o kadar gördünüz işte alın sizle falan mı diyecekler. Yani şimdi o tarz yeni bir bilgi ışığında kitapları tekrar oturup baştan incelemeleri gerekecek. Yani yeniden yorumlanması gerekecek yani Hani çünkü... Papa'nın bu bilgiyi aldıktan sonra ateist olmayacağını varsayarak konuşuyorum tabi. Tabii. <gülüyor> ha okey o zaman biz şu bilgiyle bir double check edelim bu kitabı falan deyip hani oturup o, o bilgi ışığında tekrar bir yorumlanacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim meali falan çıkmak zorunda kalacaktır yani. Peki mesajın içeriği gibi? hani hacılar biz seneye geliyoruz. Olsa, olsa. Seneye geliyoruz. O zaman siki siki anlatmaz mısın mesela? Ha bir de şey çok çirkin ya bak. Mesela benim babam bazen bana şey diye mesaj atar veya telefon eder. Akşam gelince bir konuşalım. <gülüyor> tamam mı? Arkadaş al başına velayın. Ben bütün gün tamam mı böyle ha. içim içimi yer. Acaba ne diyecek? Hani ya çok kötü bir şey anlatacak ya bilmem ne falan. Sonra gidersin eve. We need to talk. Sonra gidersin eve der ki e, ne bileyim işte hani o geçen gün anlattığın kitap var diye onu aldım. Ya mı ne koyayım bu mu yani hani? <gülüyor> Arkadaş tamamını söylesene şu Telefonda söyle o zaman De ki akşam gelince konuşalım deme Sana o kitabı aldım de hani, Şimdi uzaylıların ki de o durum Yani seneye geliyoruz Tamam geliyorsunuz da bizi öldürmeye mi geliyorsunuz Dost olarak mı geliyorsunuz ne yap Dünyayı yok etmeye mi geliyorsunuz Hep beraber mi geliyorsunuz Kaç kişisiniz <gülüyor> <gülüyor> Neyle geliyorsunuz <gülüyor> Yatıya mı geliyorsunuz ya, Anladın mı hani o seneye geliyoruz Ve hani o kadar iletişim Evet. Bir sene boyunca da bir daha iletişim yok yani. Ya belki şey yani bütün teknolojileriyle işte gönderebildikleri en uzun metin. biliyorsun ki onu. Yani bilmiyorsun. De, hani o belki kurtçuk kısa konuşmayı seviyorlar. Kurtçuk deliğinden en fazla işte 30 karakter geçiyor. Ne bileyim. <gülüyor> Twitter onların Twitter'ı böyle çalışıyor. Seneye geliyoruz Hacı. Hah nokta. İşte o çok daha ilginç bir senaryo ha. olur. Seneye seneye geliyoruz diyorsa herhalde çok sıkıştırılmış bir kur uygulanması gerekecek insanlık üzerinde. Yani acilen hangi kurullar toplanıyorsa o dakika, o Mesela saniye toplanması gerekir. yani eğer seneye geliyoruz derlerse iki seçenek var abi. Yani her zaman iki seçenek var da. Şöyle i̇ki bir ay dedi. içinde açıklarsın abi tüm dünyaya i̇ki ay, iki ay içerisinde açıklar mısın? Açıklamak zorundasın. Ya Geliyorlar, da... On ay sonra gelecekler yani. Ya da yani 10 ay bekleyip iki ay kalalım açıklarsın. Ama hazır hazırlamalı lazım mı diyorsun insanları? Yoksa önden haber verip ondan sonra da hep beraber hazırlanmalıyız mı diyorsun? Çünkü seneye gelecekler. İşte mesela... insanlığın hazırlanmasını geç. Ben de hazırlanacağım. Ha, işte ben adam mesela hazırlanacağım açık... yani. şey de diyebilirsin. Hani aslıktı gerçekten seneye geliyorlarsa hani bu şey de olabilir. Seneye bir, bir... <gülüyor> Sene 1 Ocak'ta olabilir. Bir de onların On, senesi he. ne kadar sürüyor? Amına, 12 onların, ayda olabilir mi? değil mi? Yani seneye dediğin zaman 1 Ocak 2016 mı? Gece 12 o geçince. Gün, o gün. O gün. Hangi gün evet, geldiyse. Bir spana. sene sonra geliyoruz demiyor. Seneye geliyoruz diyor. Tamam canım. Allah Allah. Şey mi herifler şey mi yapacak? Uzaylı bunları buna koyayım. İlla ki dikkat ediyorlardır öyle şeylere. Belki. Öyle. Öyle etmiyorlardı Abi öyle muallak bir tarih ver verilmez yani. Seneye Zaten geliyoruz. hiç vermediler ki tarih. Seneye diyor lan. Seneye <gülüyor> geliyoruz işte. Tam bir sene sonra o dakika. O mesaj ne zaman geldiyse. Ben mesela şey de düşünebilirdim belki Obama olsam. Bunu saklayalım abi. Biz şey yapabil sonra hayır, hayır. <gülüyor> yapabileceğimiz bütün hazırlıkları yapalım. Ondan sonra açıklarken biz buna karşı bunları da yaptık şeklinde sunarız da diyebilirdim. Belki ben olabildiğince erken çıkmaya çalışırdım. Hemen gerekli kurullar toplanır, hemen gerekli araştırmalar yapılır insanları nasıl en iyi anlatılabileceği ile ilgili. Ve bunun en kısa sürede, ne kadar kısa sürede başarılabileceğine ilgili bir program çıkarttırırdım. Ondan sonra da atıyorum 2-3 ay içinde olabilecek en kısa şekilde bilgilendirmek gerekiyor Çünkü hep beraber, hani çünkü şeyi anlatamazsın insanlara, hayvan gibi işte şey savunmaya yatırım yapmaya başlıyor bütün ülkeler birdenbire falan ama hayvan gibi hiç olmadığı kadar falan hani çünkü bilmiyorsun abi herifler hani 3 santimetre boyutunda bir küçük teneke uçançısım içinde gelecek birer santimlik yeşil uzaylılar da olabilirler hani ama işte senin benim boyutlarında veya daha çok daha büyük boyutlarda hani garip varlıklar da olabilirler insansı yaratıklar olabilirler. Dünyanın yarısı büyüklüğünde büyük bir uzay aracıyla gelecek... Olabilir, olabilirler de olabilirler. Hiç bilmediğin bir şey üzerine kendini savunmaya alman lazım. Evet. E, o yüzden de... E, ulan, herhalde halk bir kullanır aman okuyayım. Hiç haber vermeden öküz gibi savunmaya yatırım yapmaya başlar. Yani böyle bir durumda... Hani o şöyle, daha büyük panik yaratır. İnsanlar dünya savaşına olabilir. mı hazırlanıyor? B bize savaş mı açacak başka bir ülke falan diye tırsar yani. Belki o... O kamuflaj da yaparsın. Hani Putin ile anlaşırsın dersin ki ya hacı uzaylılar gelecek bir sene içerisinde bizim savunmaya yatırım yapmamız lazım. Ama halkı da uzaylı konusunda uyandırmamamız gerekiyor. Bir hazırlık yapmadan. Çünkü bize diyecekler ki e bunlar saldırgansa biz nasıl savunacağız kendimizi sorusuna cevap verebiliyor olmamız lazım. O yüzden sanki biz soğuk savaş dönemine geri döner gibi yapalım. Bu bizim savunma yatırımımıza bir kılıf olsun. Hani öyle bir şey yapalım de diyebilirim. İşte de. ben demem onu yani. Ben tam tersin abi. Söylerim derim ki işte iki ay sonra, üç ay sonra neyse uzaylılar geliyor. Ne amaçla geldiklerini bilmiyoruz. Ama biz her e, halükarda kendimizi savunmaya almak için bugünden itibaren işte seferberlik ilan ediyor. Seferberlik ilan edildi her neyse. Hani e, bireysel olarak kendinizi savunmanız için devlet tarafından işte sığınak yapabilmeniz için kendinize veya işte ne bileyim Belki yerel işte belediyeler bilmemler falan şeyinde sığınakların yapılabilmesi için işte devlet tüm desteği verecek ama onun dışında tüm ülkeyi koruyabilmek için de hep beraber el ele verip işte şunları şunları şunları yapmamız lazım. Öncelikli olarak yapmamız gereken işte şu binalar, şu araçlar, şu tesisler var. Haydi tüm dünya halkı el ele <gülüyor> bunu yapalım. Ee, ve Countdown'da şu, <gülüyor> televizyon kanallarının hepsi kapanır, <gülüyor> sadece televizyonlar açtığında bir geri sayım görürsün yani uzayların geleceği günü şu. Onu tercih ederim açıkçası çünkü daha büyük bir sinerji yakalarsın, insanları hepsine birden söylediğin içinde, herkese birden aynı anda söylediğin içinde hani insanların da bununla başa çıkması biraz daha kolay olur gibi geliyor bana. Çünkü herkes biliyor olacak. Annen de baban da işte kardeşin de ne bileyim e, Litvanya'daki dayının kızı da Yunanistan'daki işte komşuların da Araplar da herkes bu uğurda e, bir hazırlığa başlamış olacak. Tüm dünya olarak bir hazırlık yapıyor olacaksın. Yani tamam ee, birazcık daha senin söylediğin şey ütopik ama bilmiyorum işte orada hadi hep birlikte el ele muhabbeti eğer tutmazsa yani acı hasettir lan ben gidiyorum buralardan ya da işte nasıl olsa bir senem kalmış istediğim gibi yaşarım diyenler de çıkacaktır. Dünyanın sonu geliyor demiyorsun ki ama evet, şey. evet. sonucunu bilmiyorsun sonuçta. Diyorum ya ama işte işte diyorsun ki hasettir şimdi bu adamlar boşu boşuna savunmaya yatırım yapmak istemiyorlardır. Saldırıya geliyorlar demek ki bize söylemedikleri bir şey var diyenler de çıkacaktır. Bence e, yaratmak istediğin sinerji kısmen oluşur ama bu Böyle bayağı bölünme de olabilirmiş gibi geliyor. İşte zaten işte ufak tefek Amerika'nın atıyorum orta güney orta bölgelerindeki militalar falan. Aa o zaman biz Amerika e, Birleşik Devletlerinin dışında çıkalım. Biz artık konfederasyonu tekrar falan filan modunda da takılabilirler. İşte dine işte bu hani o Nike tarikatı gibi hadi o zaman hep birlikte intihar edelim diyenler de çıkar. Onların haberleri dolaştıkça daha... Dünyanın sonu geliyor demiyoruz oğlum. Evet biliyorum gibi. ama işte al böyle algılayacak tipler de olacaktır diye düşünüyorum. E iki ay kala söylesen de böyle algılayacak tipler olacak. Ama en azından işte belki o zamana kadar bir ekonomin olacak o alt tepeyi sağlayabilmek için. Belki diğer türlü hiç olmayabilir. İsyan çıkar, kargaşa olur. o Toparlayamazsın. E i̇ki ay boyunca yaptığın yatırımı da amına koyayım son iki ayda çıkan isyanları bastırmak için kullanıp uzaylılara yarrağı yiyebilirsin yani. O da olabilir ya da hiç söylemezsin. Asiklülü lan gelmişler dersin. Ha yani bak üçüncü şey de o zaten. İçlerin de aslında en makulü de bir yandan o. Yani hiç söylemeyip geldiklerinde aaah. <gülüyor> oh! aa! <Ay! gülüyor> ya geleceğiz dediniz de biz <gülüyor> hiç beklemiyorduk ya. <gülüyor> biz şaka zannetmiştik. E biz söylemiştik falan dediklerinde de nasıl anlatacaksın halka? Ya şey biz siz paniklemeyin diye biz söylemedik. Yok biz şey zannettik işte. Trollüyorlar. Ha, çok zeki bir e, şey, üniversite öğrencisi sinyalleri aydan yansıtıp ki yapmışlar böyle bir şey biliyorsun. <gülüyor> sinyalleri aydan yansıtıp işte uzaydan sinyal geliyor gibi göstermiştir diye düşündük. Ya muhtemelen evet. herhalde en iyisi hiç, hiç söylemeyip o günü beklemek. Yani ama bir yandan da ufaktan ufaktan savunma sanayine yatırım yapmak yani. Yani bugün olanlar gibi aslında. Tüm ülkeler çünkü bayağı son 3 sene içinde özellikle iyiden iyiye savunma sanayine hayvan gibi yatırım yapıyorlar. Peki hakikaten saldırgan bir uzaylı olsun. Ben mesela derdim ki saldırgan bir uzaylı olsa geleceğini niye söylesin derdim. Trol ırktır abi herifler belki bilmiyoruz ki. Yani. <gülüyor> o yüzden mesela ben çok panik olmazdım. Yani işte bizi gel istila edecekler. Panik olmazdım diye düşünüyorum. Ben yani... hiç panik olmazdım ama şu var. Bütün işi gücü bırakırsın. Yani. Kesinlikle. Bütün işi gücü bırakırsın. Ama yani bir sene sonra gelecekler. O zamana kadar yemen lazım, içmen lazım o yüzden. Orayı burayı yağmalarsın. İşte yağmal. Hayatta mi? kalmaya çalışırsın sadece. Ne bileyim. Her gün makarna ve patatesle geçirirsin. Hani. Bırakırsın ya bütün işi gücü. Çünkü daha büyük bir şey olabilir mi? Hani şey gibi... Ama o büyük şey gerçekleşene kadar sadece kafanda olan bir şey. O yüzden belki işte kafayı yersin ya. Oğlum diyorum ya çok büyük bilgi. Yani hayatın anlamı gibi bir şey. Küçüksün. Hani bak bu kadar insan gelip geçmiş dünya üstünden tamam mı? Ve hiçbirisi bu denli büyük bir bilgiyle, bu denli büyük bir gerçekle hani karşı karşıya kalmamış ve tam da senin hayatın hayatının geçtiği döneme o o dönemki işte ne bileyim 80-100 seneye rast gelen böyle hani dünyanın evrenin en büyük olayı yaşanacak yani. <gülüyor> o yüzden hani hayatla ilgili herhalde tek amacın okey tamam bu dakikadan sonra hayatta kalmaya çalışıyoruz. Acı, başka bir şey değil yani hani başka hiçbir derdin olabilir mi ya? Yani. Süpermen Batman gelecekmiş olacakmış <gülüyor> aman şu çizgi romanı okuyayım. Ya dur şu kitabı da satın alayım. Aa altın ve bir Porsche'e mi çeksem? Porsche çek, Hiçbir derdin olabilir mi ya? Başka herhangi yani bir derdin olabilir mi? Eğer işte, bir yıl sonra geliyordun deseler herhalde ilk böyle 2-3 ay öyle geçirirsin. Sonra böyle bir hayatın gerçeği tadında bir hale dönüşür o. Ondan sonrasında da son 3 ayda geri sayım yaparsın gibi geliyor. Yani kafayı tırlatmazsan, delirmezsin o zaman. O zaman içerisinde o kadar çok bilim kurgu dizisi ve e, şey, filmi çıkar ki onları yazarsın böyle. Her gün yeni teoriler düşünsün. Sürekli birileri, sürekli yeni teoriler atıyor ortaya falan. O işte hani bence belli bir noktadan sonra ee, yeter artık. Puf geliyorsa geliyor moduna geçeriz. Hayat devam ediyor anasını satayım deriz. Gibi geliyor. Uzaylılar geliyor oğlum. Geliyorsa geliyor. Ah falan. Hayır çünkü o kadar çok sıkılırsın ki her gittiğin köşede ulan uzaylılar yeşilmiş, yok griymiş, yok fenerliymiş, yok galatasaraylıymış. <gülüyor> Onlar da Türkmüş arkadaş falan muhabbetine maruz kalacağın için hani belli bir noktadan sonra tamam önemli ama yani hayat devam ediyor moduna ister istemez geçersin. İşte bu noktada fuat avni analojim gayet şey denk düşüyor. Bu elif neredeyse İki buçuk senedir falan yazıyor Twitter'da. Ve neredeyse hani haftada en az bir kere bir gece böyle sabaha kadar oturup madde madde yaşıyor, bir şeyler yazıyor tamam mı? İki senedir iki buçuk senedir yapıyordu. İlk zamanlarında herkes böyle deli gibi takip ediyordu herifi. Milyonlarca takipçisi yazdığı her şey böyle işte şey e, milyonlarca takipçi değil de daha yeni bir buçuk iki milyon herhalde. İşte yazdığı her şey böyle hayvan gibi bir tweet alıyor hayvan gibi paylaşılıyor falan filan. Ama işte ortalık hafif durulduktan sonra, seçim yapıldıktan sonra, işte ne bileyim yolsuzluk hikayeleri e, araştırılamadıktan sonra, hepsi geçtikten sonra bu herifin tweetleri biraz daha az dikkat çekmemiş. Yani yine arada hani çok dikkat çekecek bir şeyler söyleyip yine paylaşılıyor ediliyor ama ilk zamanki kadar değil anladın mı? hani ilk dönemi herifin daha şey. Hani... E, İlla ki. Düşünsene şimdi... ama şimdi herif Ha, okey böyle de bir adam var evet hayatımızda oldu yani. Yani öyle olur muhtemelen çünkü düşünsene Superman diye bir uzaylı gelse hani ilk bir 3-4 ay falan her şekliyle hayatımızın her tarafı Superman olur. Ama işte yarın öbür gün işte senin araban bozulur da Superman gelmez. Ha, yani başka bir yerdedir herhalde işte hayatın bir parçası bir gerçeği haline gelir. Süpermen yine bilmem Louis her gün yaptığı şey dersin geçersin, ikinci sayfaya geçersin. Gibi olur herhalde diye düşünüyorum. Olur mu acaba işte? O kadar hani alışılmadık bir şey ki bahsettiğimiz şey. Hani normalleşebilir mi yani? Yani insan doğasında var ama galiba eninde sonunda <gülüyor> tabii, tabii. normalleşecek. Normalleş... Normalleşiyor sonuçta. E, şeyi düşün, hatırlar mısın? Hatırlarsın kesin. Kaç yaşındayım? İşte Y2K olayında. İlk doğrulduğunda hayvan gibi herkes panik olmuştu. Sonra işte bir duruldu. Ondan sonra işte hani yeni yıla countdown dönemi geldiği zaman tekrar böyle hop bir zıpladı. Sonra hiçbir şey olmadı. Ondan sonra da bir kimse bir daha konuşmadı. <gülüyor> ne Öyle büyük bir panik yaşandığını hatırlamıyorum ben olay Türkiye'de. Oha. Evet. Deli misin ya? Bayağı ya, kadar büyük, panik bayağı büyük panikler yaşandı. Senin çevrende demek ki yaşandı. Benim çevremde hiç öyle bir panik yaşanmadı. Ay global olarak çok büyük panikler yaşandı. Global işte. olarak globali takip etmiyordum ki ben o zaman. Yani. Ama global olarak bayağı büyük panikler yaşandı yani. İşte, Kim yaşadı peki paniği? Işte, bankalar. Bankalar. işte yok Amerika'daki genel halk da yaşadı. Orsa, niye yaşadı işte halk? Ne oldu? İşte yani. Demişler ki adamlara işte bütün bilgisayar sistemleri çökecek amına koyayım 2000 senesinde geçtiğimizde Çünkü bilgisayar deniyorları 1990'lı 2000 de arasındaki ayrımı yapamayacak ve bu yüzden infilak edecek demiş tamam mı? Ben bu muhabbet tabii ki hatırlıyorum da öyle bir panik yaşanmadı yani. Çünkü zaten internet <gülüyor> de bu kadar yaygın değildi. O yüzden de bu bilgi aslında şu an yayılabileceği kadar yayılmadı. Evet şu an yayılabileceği kadar yayılmadı ama... İşte televizyon haberlerinde, ıvırlarında, ıvırlarında ki burada seçici bir e, Türkiye'deki televizyon haberlerinde bayağı siklo da. bir şekilde yayınlandı haberler. Hiç böyle çok ciddi bir şekilde yayınlanmadı haberler. Bilmiyorum ben Türkiye'deki, ben Türk haberlerini de pek takip etmediğim için i̇şte, televizyon bu, izlediğimiz dönemlerde işte BBC, işte CNN falan izliyorduk biz. Bayağı bildiğin adamlar şey propagandası yapıyor gibilerdi çünkü o işte Walmart'taki bütün konserve gıdalar tükendi, işte gidiyorlar, e, survival listlerle, röportajlar yapıyorlar. Herif 200 metrekare, şey 20 metre yerin 20 metre altında bunker hazırlamış ve üç yıllık yemek depolamış falan filan. Böyle haberler gösteriyorlardı sürekli. Çünkü <gülüyor> global bir ekonomik kriz yaşanmıştı hemen arkasından oldu bu olan. Yani ekonomik kriz ne zaman yaşandı hatırlıyor 98-99 yılında ve e, 2000'de de böyle bir <gülüyor> şey olacak. E, herhalde bir ekonomiyi tekrar hareketlendirmek için böyle bir şey. Belki Amerika'da daha çok gazlamış olabilirler de. Bilmiyorum yani ama. Türkiye'de işte gazlanmadı o kadar. İntihar eden tarikatçılardan tut işte e, ne bileyim e, bütün bankasındaki bütün parayı çekip de altına çevirenler zorlar. Çünkü... Onların da çoğu muhtemelen efsane yani. Ya Ama medya tarafından lanse edilen şey ki o kadar da işte internet yaygın değildi. Biz MSN takılıyorduk o zamanlar. ICQ takılıyorduk. Ee, MSN yok. 90'da 2000'de vardı mesela. 2000'de vardı mesela. İşte iki, 99'da da vardı. 99'da mesela yoktu ya. Vardı. MSN Messenger 99'da yoktu. IRC vardı, ISQ vardı. Emin değilim MSN ama vardı, vardı ya, ya sanki. 2000-2001 falandı. Çünkü 99'da Matrix çıktı. Hatmail'in ne zaman çıktı. açıldığını düşün. Hatmail'e 99'da ya 2000'de açıldı herhalde. Yani okay, daha, daha doğrusu popülerleşti değil mi? Ben Messenger'ı sanki... Matrix sinemaya girdiğinde Messenger kullanıyordum gibi hatırlıyorum ben. Emin olamadım. Sinemaya girdiği zaman ne yapıyordum çok 98 99 metre. Ne çünkü. yapıyordum hatırlamıyorum. Ama MSN sanki daha sonra gibi hatırlıyorum. Ekibim Olabilir. Gibi. Neyse çok önemli. Çok dönemli. Ama işte Twitter yok, YouTube yok, Viber yok, over yok. Facebook yok. Facebook var mı lan. Yok Facebook yok. MySpace var. Evet, o zaman. MySpace bile daha değil. Biz yani, yani şu anda yeni medya dediğimiz bir şey yok ve klasik medya üzerinden de bol bol böyle şeyler yayınlanıyor. Tabii Google yüzden... bile kullanmıyoruz. Yahoo kullanıyoruz. O dönemde. Google Vista. var yani. Evet. Altavista da kullanıyoruz ama çoğunlukla Yahoo kullanıyordu Türkiye'de. Google'a geçmeden önce Alta Ama Google'a geçmiş miydim o dönemde emin değilim ben. Neyse işte yani global olarak böyle haberler puşlanıyordu. Belki senin dediğin gibi hani ekonomiyi canlandırmak için bir komple teorisiydi ama Yukta evet. da öyleydi. Yani özellikle Amerika'da çünkü patladı. Y 2 K adı bile am koyayım anladım mı hani bizden ne diyorduk yıl 2000 kabusu mu öyle evet. bir şey Y 2 K. Yani ve hani burada da diyorum ya burada daha böyle bir ya işte NASA'dan üç gün boyunca tüm dünya kararacakmış haber yapılmış ha ha ha şeklinde neredeyse. O derece bize özellikle algılandı burada. Ama Amerikalılar bunun gerçekten çok ciddi bir durum olduğunu konuşuyor falan filan diye. işte Amerika'daki muhabir, Türkiye'deki muhabirlere anlatıyor falan böyle bağlanıp. Hani burada büyük panikler yaşanıyor falan filan diye ciddi ciddi anlatıyor. Bizim haberi sunan Anchorman veya işte Anchorman'un da falan da aa hadi ya bak falan deniyorlar <gülüyor> alat falan. Hani. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi falan diye belki bir iki teknoloji uzmanı falan filan arada konuk ettiler falan. Onun dışında da hiç öyle o kadar büyük bir olay Türkiye'de en azından öyle bir çalkantı olmadı. Sadece 2000'e işte yine bir ay kala falan tekrar bir burada da hani lan hadi bir ay kaldı elimizde de çok malzeme yok haber yapacak. Bu da baya eğlenceli hadi yine bunu haber yapalım. Harbiden de gerçekten bir şey olursa da abi söylemiştik falan deriz falan diye düşündüler herhalde. Söylemiştik de diyemeyeceklerdi <gülüyor> gerçi öyle bir şey olsaydı. Ya hayır Amerika'daki kadar hiç o boyuta gitmedi ki yani. Bizde daha çok şey gibi oldu bu saatlerinizi bir saat geri almayı unutmayın falan gibi bir şeye dönüştü yani. <gülüyor> en kötü bankalarda hani etkilenme olabilir dendi işte borsa bir sıçabilir falan filan ama toplarız falan filan dedi uzmanlar çıktı. Hani bu kadar da ciddi bir şey değil ya falan dediler. Ama yani şey gerçekliği yani söylen, söylenen şeyler eğer gerçek olsaydı. Ki gerçek olup olmayacağına kimse net bir cevap veremiyordu o dönemde. Veriyordu aslında uzmanlığa çıkıp ya o kadar da değil falan diyordu herkes. Hatırlıyorum ben. Yani CNN'de bile hani borsa uzmanları işte bu şey daha doğrusu hani işin teknolojik IT kısmındaki elemanlarla da yapılan röportajlar vardı. Herifler diyorduk ki ya evet hani bir sıkıntı yaşanabilir ama o kadar da değil lan falan diyorlardı yani. hani işte. Onlarda da onu şu şekilde söylüyorlar. İnandıramadılar yani, bir türlü hayır, Gidip bankadan paranızı çekmeyin acılar. Biz <gülüyor> batarız. Hayır yani, yani gerek yok. O kadar da değil falan demeye çalışıyorlar. Ama gerçekten de öyle olsaydı sen eğer 1990'la 2000'i ayırt için bütün kayıtların bilgisayarların çökseydi ve şu ana kadar bir data olarak sakladığın her, sakladığın her şey çöp olsaydı yani çok büyük bir sorun. Aslında bankalarda işte iki gün hani sıkıntı çekerizde kalmıyor çünkü dijital olarak tuttum. Bütün kayıtlar gidiyor anlamına geliyor Neydi? falan filan. Hayır abi herifler çıkıp bunun açıklamasını yaptılar. Dediler ki bizde yedeklileri var bunların. Hani hard copy olarak tutuluyor zaten bütün yedekler buna koyayım. Bir şey gitmiyor bir yere falan filan dendi. Bir de tam 99 hani 90'lardan 2000'lere geçiş dönemi tamam mı? Zaten her şey henüz dijital değil yani. Hani hala bir ki bak bugün 2015'teyiz. Türkiye'de hala birçok şey hala hard copy tutuluyor yani. Evet ama yani hard copy tut... bak hard copy tutulan şeyler sonuçta birisinin tekrar bilgisayar sistemine geçirmesi gerekiyor ki e tamam bir yandan o iş yapılırken bir yandan da o işte backup'lardan tekrar güncellenecek. Yani işte eminim hani hard... dijital olarak network'e bağlı olmayan hard diskler makinelerde falan da backup'lar tutuluyor da eminim illa ki vardı böyle bir şey yani. Tamam da işte bütün bilgisayar sisteminin çökeceğinden bahsediliyor. Neyse konumuz bu değil. Ama işte ona benzer bir panik ya yani ona bile bu kadar panik gösterildiyse tamam Türkiye'de çok laçka bir şekilde geçilmiş olabilir. Ya çok panik olunmadı yani burada. Ama eminim ki e, çok daha büyük panikler yaşanacaktır ya diyorum ki. benim aklımın almadığı kadar büyük bir olay çünkü bu. Evet yani baştan söylersen işte herkes işte o migroslara saldırır işte ondan sonra fabrikaya gitmezler üretim durur zıvır zıvır belki de hiç söylememek daha iyi bile olabilir. Ya Eğer hazırlık asıl, yapacaksan Benim asıl merak ettiğim şey hani senin benimle tepki vereceğimizden çok annemizin babamızın, dayımızın, anneannemizin babaannemizin ne tepki vereceği Bence an, ba, anneannemiz hani sallamazlar mı acaba? Bence sallamazlar. Ha geliyorsa geliyor nasılsa benim de bir yılın ya kaldı kalmadı ya da bu saatten sonra olsa ne olur olmasa ne olur Şeyde korkuyla olmalı. kalp krizi geçirecek kaç tane 70'e sütlüğün ismini olabilir. Yani. Bence hiç olmaz. Ya da çok sevinçten ben yıllardır bunu bekliyordum deyip kalp krizi geçirecek adam olabilir. Elvis yani... dönüyor diye falan. Yani çünkü tüm insanlık algısını değiştirecek bir şeyden bahsediyoruz. Ya. Evet. Ama mesela işte atıyorum senin annen ya da işte benim annem ya da işte Ahmet'in annesi. Onlar için daha farklı olabilir. Yani şey gibi mi olur? Çünkü biz mesela ben birazcık daha kabullenirim gibi geliyor. O an iyiymiş lan geliyorlar falan derim herhalde. Belki birazcık da tırsarım ya. hani saldırmaya geliyorlarsa. Bununla ilgili hayal edebileceğim daha çok referansım var sonuçta. O kadar film dizi falan izlemişiz. Ama annemiz, yani dedemizin nesli belki çok sallamayabilir. Ha, şey, gibi, nesli... şey gibi bir tripte mi olur acaba? Hani Amerika'yı... Amerika'nın keşfedildiği dönemki gibi hani orospu çocukları gelip e, oranın yerlilerine hacı biz geldik diyor mesela hani. Öyle bir durumda olur mu acaba? Sonuçta o yerlilerde ilk defa adamlarla karşılaşıyor tamam mı? Kim lan bunlar yani? Hmm. Nereden çıktı bunlar? Denizden geldiler amına kıyım. As siktir ya. Nasıl geldiler denizden? <gülüyor> vallahi geldiler bayağı da bir gemileri vardı falan anladın mı? Hani onu, o dönemle de ilgili bir oturup belki araştırmak lazım. Hani asla da gerçeği de bilemeyeceksin tabii. o dönemi istediğin kadar kızıl kızılderillerin ağzından bu günümüze kadar gelmiş öyle anlatılan bir hikaye var mı? Meckle'lar geldiğinde tepki verdiklerine dair yoksa o tepkilerin hepsi halihazırda hazırda o geçirmiş olup Çocuğa Meckle'lar tarafından mı yazılmış acaba falan yani bilmiyorsun tabii acaba nasıl bir tepki vermişlerdi? Çünkü hemen hemen aynı şey olsa gerek kızılderillerin işte denizden böyle gemiyle beyaz adamın gelmesiyle yukarıdan yeşil bir adamın gelmesi arasında bir fark göreceğini zannetmiyorum o dönem. Ya Belki belki vardır. Bilmiyorum. Çünkü istediğin kadar hani beyaz adamı ilk defa görmüş ol. Hani en azından hasilkiler adamların da beş parmağı varmış. Çifteki gözü bir burnu varmış diyebilecek durumda var. E tamam. Gelecek uzaylılar da belki göreceğiz Ama işte uzaylı deyince ka ka şey, kapsam biraz genişliyor. İşte Ama onun gibi beş parmağı bir, varmış bir, falan. Bir, ortak nokta biz de bulmaya çalışırız. Sen, gelen uzaylı da. Hani tamam onun de onun kafası kocamanmış ama en azından bir kafası varmış tamam mı? Şey gibi bu Ya öyle değilsin. 70'lerde çekilmiş bir işte Amazon ormanlarında mı ne bir yerli kabile var. İlk defa beyaz insanla karşılaşıyorlar. Gördün mü onu? Onu izleteyim sana çok çok ilginç çünkü o. İlk defa gerçekten beyaz bir insan görüyor. Ve hani beyaz herif de işte bu zenci işte şey kabilenin işte elemanlarından birine böyle kibrit kutusu veriyor yakıyor onu. Yerli acayip şaşırıyor falan. Hani... Ve hani o paha biçilemez bir tepkisi var herifin. Hayatımda daha önce öyle bir tepki hiç görmedim. Yani küçücük çocuklar da, bebekler acayip garip şaşırma tepkileri verirler ya ilk Hı -hı. defa gördükleri. Öyle tepkiler veren kocaman bir adam tamam mı? Ve işte ayna var beyaz herifin de Aynayı gösteriyor herife. Aynadaki kendisi tamam mı? Önce emin değil. Sonra aslında çakıyor sanki kendisi olduğunu çünkü suda da yansımasını görmüşüz görmüş sonuçta ama o kadar net hiç görmemiş kendisine hayran hayran kendisine bakıyor uzun süre ya izlerken gözleri doluyor insanın çünkü çok inanılmaz tepkiler veriyor ve gerçekten o beyaz adam o herif için uzaylı aslında. Hiç görmediği bir tür o yani. Evet. Ama işte şurada... Ve acayip teknolojisi var herifin. Yani bıçağı evet. var mesela. İşte kibriti var. Ateş yakıyor. diye yakıyor ateşi falan. O orada böyle uğraşırken yemek işte yedikleri yere gidiyor beyaz herif. Ve kabileler. Çocuklar var. Kadınlar var falan sonra. Hani onlar da böyle... Onlar da şaşkınlar. Ama yiyorlar bir yandan. Sonra birbirleriyle şakalaşmaya başlıyorlar. Çok da şey herifler hani tipler böyle... Önce tabi çok korkuyorlar hani savunma halinde vücut postürleri bile ama sonra biraz daha rahatlıyorlar karşılarındaki zarar gelmediğini görünce bıçak veriyor herifona ee, hani bir şey kesmek için bıçakla yapması için herif de böyle cebinden mi bir yerinden bir şey çıkarıyor böyle sivri taş çıkarıyor hani bizde bizde de bu var der gibi hani biz de bunu kullanıyoruz kesmek için işte ne var ona kıvam der gibi hani, anladın mı? Çok çok ilginç bir video izleteyim sana onu. Acaba öyle bir öyle bir tepkimiz mi olacak yani bir anda? Ya bence öyle bir tepkimiz olmayacak. Bence bizim daha da büyük bir şey değil mi? Çok yani. farklı bir tepkimiz olacak. Çünkü e, o adam emin ki hani konsept olarak beyaz adam diye bir konseptle e, hiç hani uğraşmamıştır. Ama biz işte uzaylılar acaba işte yeşil küçük insanlar mı yoksa dev işte? Yüce kimse yaratıklar mı? Yoksa kafaları dev, gözleri dev. Bizim böyle hani 500 milyon sonraki halimize benzer, benzeyebilecek bir şekildeler mi? Enerjiden mi oluşuyorlar? Yoksa işte karbon bazlılar mı? Sülfür bazlılar mı? Falan gibi hani götümüzden türlü türlü şeyler uydurmuşuz. Ve eminim ki bizim uydurduğumuz, hayal ettiğimizden çok farklı şeyler çıkacak. Yani bizim öncelikli şaşırdığımız nokta o olacak yani karşılaştığımız zaman hani hakikaten o adamki gibi bir ufuk açılacak biz dedi. Ama bizde şöyle bir şey de olacak üstüne. Ulan biz o kadar zaman harcadık bunu hayal etmek için. O kadar işte filmlerde, dizilerde bunun varyasyonlarını yaptık, uğraştık ve tutturamamışız gibi bir durum da olacak. Onun etkisi de çok büyük olacakmış gibi geliyor bana. Çünkü biz atıyorum belki adamlar uzay gemisi gibi bir şeyle de gelmeyecekler. Bil, bilmiyoruz ki. Tabii belki hop böyle şey. <gülüyor> ha şimdi, şimdi de buradayız. Aynen. O şekilde gelecekler belki. <gülüyor> Ondan sonra diyeceğiz ki yani sizin şimdi yörüngede geminiz vardır. Siz işte buraya ışınlandınız değil mi lan diyeceğiz. Yok <gülüyor> Yo, Hacı diyecek. Biz, biz böyleyiz diyecek. Yani belki. biz yolda da ışık hızıyla yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani diyecekler. Yani bence orada hem şaşırmanın şeyi hem de bizim hayal gücümüzün yetmemiş olmasına karşın da bir orada bir ekşilik durumu da var. Bir de var evet. böyle. Bir yandan da muhtemelen hani bir sene sonra geleceğini duyurursan insanlara herhalde böyle bir şey tarikatlarda türer. Daha onlar gelmeden onları tapmaya başlayan. Tabii canım Scientology alır başını yürür ya. Doğru. Ama Scientology direkt Scientology uzaylılara tapıyoruz mantığından çok bayağı spesifik belli ırklara da hani şey yapma tabi olma durumu var ya Scientology'de. İşte onlar sahiplenecekler belki. Diyecekler ki bizim bizimkiler, tamam, bizimkiler tamam. geliyor. Bizim işte kutsal kitabımıza da yazıyordu bak burada görüyorsunuz falan. Abi o gün hemen Scientology çakması birkaç tane daha çıkar herhalde. Kesinlikle. Yani şu, Onlarca şu zaten şey muhabbeti de vardır ya hani. E, hani şu an bunu... var mı Scientology'nin çakması bir şey? Yani, ya da hafif böyle adını duyurmuş ona benzer bir şey. Bilmiyorum hiç işte ilgilenmiyorum ama ben şöyle bir şey duymuştum hani bu geyiğine söylenmiş bir şey de olabilir. Nereden duydum hatırlamıyorum çünkü ama hakikaten bütün dini figürlerin aslında uzaylı olduğuna dair şey böyle bir inanç sistemi de varmışmış. Tamam mı? İşte İsa da uzaylıymış. Yok Muhammed de uzaylıymış. işte Buda da uzaylıymış falan filan diyen tipler. Ha birkaç inanış var öyle. Reptilian muhabbeti var. Ancient aliens ha. muhabbeti var. Var. Evet. O tarz şeyler belki bir coşar. İşte ne bileyim belki bazısı hemen çıkar der ki işte e, İncil'de yazan işte biz yedi günde dünyayı işte e, var ettik kısmı işte Prometheus'çular çıkar. Belki uzaylılar geldi de işte Hani çeşitli varlıkların, tohumların attı ve gitti. Ee, çıkar bence. Kesin çıkar. Bol bol çıkar. Aynen. Ve bundan istifade hani madem bir sene e, zamanımız var biz bunları sömürdükçe sömürelim diyen kapitalistler de çıkar. Çıkar da çıkar. Yani şu anda bence böyle bir şey olsa ya ülkenin yarısı sığınak inşa etmeye çalışırken diğer yarısı ülkeyi süsleyelim de geldiklerinde <gülüyor> hani Neşeli bir yer görsünler diyecektir muhtemelen bir yandan da değil mi? Hani yani yarı yarıya değil tabii de hani bir kısmı onu yaparken bir kısmı gerçekten böyle düşünecektir herhalde. Aynen hani şey Batman ve Superman kliplerindeki durum olacaktır belki tamam mı? Hani Superman geliyorum demiş olsun bir kısım işte Superman'e tapmaya başlayacak. Yani kliplerden gördüğümüz kadarıyla bir kısım da nefret edecek sen niye buradasın niye geliyorsun hacı diye. Buralar bizim hacı. Batman, Superman filmi belki de bizi uzayları hazırlamak için çekilen bir film abi. Olabilir abi. Bilmiyoruz ya da Superman karakteri belki bu yüzden yaratıldı yani. Evet. Ya, 80 yıldır. Bizi... Keşke keşke koca ayak olsaydı şimdi burada. <gülüyor> kesin söyleyecek çok şey olurdu. Belki de hakikaten bu yüzden var Superman. İn insandan insan uzaylı olabiliyormuş arkadaş dedetmek için. Korkmamıza gerek yok dedetmek için. Bilmiyoruz. Bu konu derin. Derin Bu abi. konuya bir ara tekrar gelelim. Bir ara geliriz. Neticesinde iletişim kurulmuş olsa hiçbir zaman öyle dev bir kurumun başında olmayacağım için ben veririm abi herkese haber. Ben de olabildiğince çabuk bir şekilde vermek isterim. Ve ben gocunmam da aslında herhalde hakikaten saldırgan uzaylar gelse geldikleri gibi de biz yok etseler Çünkü haber vermesem de olacak. Tabii canım. Ya sadece hani e, o global panik senin bir sözünle başlayacak o bir sıkıntı. Evet. Benim kim olduğumu bilmeyecekler. Anonim olacak falan filan. Çünkü öldürürler seni abi. Yani e, işte CIA'dan işte NSA'den yok ıvırdan zıvırdan gelip seni yakalamalarını boş ver. Sokaktaki adam döversin. Yani belki birisi sarılır sana bir çiçek verir ama ondan sonra gelin adam bıçaklar gider. Niye lan? Ha? Niye çiçek veriyorlar? Niye bıçaklıyorlar? Hani o iki ekstremden bahsettik yani ya, ülkenin yarısı işte çiçekli işte ülkeyi süsler. <gülüyor> Bazıları da bankır açar falan diye. Hani o iki ekstrem kesimde olacaksa hani birisi o acı açıkladın bunu çok sağ ol. diyecek. Diğeri de oğlum sen gerizekalı mısın? Ve milleti paniğe sokuyorsun. Hepsi senin yüzünden deyip bıçaklayacak yani. Uzaylıları bıçaklayamayacağına göre en yakın hedef sen olacaksın. Okey. Bence bir e bu bölümü de burada yavaş yavaş bitirelim ee, az önce bu konuya tekrar geri dönelim bu konu derin derken de onu kastediyordum bu genel olarak bu konudan bu konuyla ilgili belki ileride e, belki buna bir da podcast, biraz araştırma yapmak lazım hani belki hakikaten gizli saklı olmayan ülkenin official protokolleri de vardır halde evet, açık. evet bunu, bunları da evet zaten podcast boyunca Aa, evet bu mevzuyu bak merak ettim bunu araştıralım dediğimiz şeyler çıktı araştıralım bildiğimiz kısmı üzerinden tekrar yine bu konuya geri döneriz ileride bir podcast'ta tekrar yaparız. Evet o dizinin adını hatırlayamadım yani. Sen de onu hatırlarsın işte. Ben çok da severek V. yok yok birden <gülüyor> önce. Neyse o zaman kxra.com <gülüyor> <gülüyor> kxra.com